Ola ki Allah sizinle, içlerinden düşman olduğunuz kimseler arasına bir sevgi ve yakınlık koyar. Allah hakkıyla gücü yetendir, Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir.